sihri, batıl ve sünnik olur. Lakin peygamber böyle değildir. Onun uykusu da uyanıklığı gibidir. Nitekim Hatemül ül Enbiya peygamberin sonuncusu hatem Sonuncusu peygamber efendimiz benim gözlerim uyur ama kalbim uyumaz uyumuş. Uykuda ama günü göz kalp açık. Her ikisi de babalarının kalbini öptüler ve büyük harp için yani Hazreti Musa ile imtihan olmak için Mısır payitahtına geldiler. Başka geldiler. O iş için Mısır payitahtına gelince Musa'yı ve evini aradılar. Tesadüfen onların geldikleri gün Hazreti Musa bir hurma ağacının altına yatmış ve uyumuştur sordukları kimseler onlara Musa'yı tarif ettiler. Ve hurmalığa giden orada arayın dediler. Hurmalığa gelince bir ağacın altında uyumuş birini gördüler ki o dünyanın en uyanık bir zatıydı zaten Musa. Onun naz içinde iki gözünü kapamıştı. Yarı uyku yarı uyanık halinde. Kapatmıştı lakin, aşır, meferşin, semaların ve sema ve zemin hepsi onun nazarı altındaydı, görüyordu her tarafı, uyuduğu halde. Ne kadar gözü açık ve kalbi uykuda kimseler vardır ki, su ve çamurdan ibaret olan mahlukatın gözü niye görür? Evet, o dört gözü açmış bir şey görmüyor ama. Ağaçtan gel arabayı bile görmüyor. Ama o peygamber uyuduğu halde arşı ve yer yeryüzüne ve gökyüzüne dönüyor. peygamberdir onlar sırasında kimse eremez. Aşağı ancak ha, e, kimse su ve çamurdan ibaret olan mağlukatın gözü neyi göre Ancak hayvanların gördüğünü. Biliyorsunuz e, bu e, inek cinsinde, sığır cinsinde insan bakar Bakar cinsi denirdi bakar, ee, karşı araba gelin gider yol, yol olsun, o zaman yeter. <gülüyor> bakar görmez, algılamaz. Kalbi uyanık olan baş gözünü kaparsa ona yüzlerce basalt gözü açılır. gözünü yumsa dahi kalbinden yüzlerce binlerce göz açılır. rivayet edilir ki, rivayet yani anlatır, hikaye gibi manyet bir şey. Bayezid-i Bessami Katya Bayezid de tasvab ana dileklerinin birisidir. Tasvab-ı tasov yapan birisidir. Bir gün bir mescit kapısının dışarısında bir şeytanın oturduğunu görmüş. Şeytan caminin kapısında bekliyor. Ve ne bekliyorsun diye sormuş. Şeytan da içeride namazını kılan birisini azdırmak istiyorum. Fakat yanında kalbi uyanık bir uyumuş. Ondan korkuyorum. Cevabını vermiş. Has-i Şerif'te de alimin uykusu cahilin ibadetinden hayli de yorulmuştur. İslamiyet'in ilmeği verdiği kıymet. Cahillerin bin tanesinden bir... Şimdi bir zaman meşhur dedi, bir de hatırlarsınız. Herkes harf olsa, bir, bir doktor mu ölse daha şeydir, yoksa bir e, sokakta, sıradan bir ölse mi? da burada salaklar bir solaklar ayrı ayrı. Yani canlı o can, kabul o da ama o, memlekete neye mal olmuş? Bir de onun ölmesi birçok, yaralanan askerin de ölmesi demektir. Ölmesi tedavi et onu kurtarır. Yani, evet, o da can, kedinin gire can, insan hiç cana kıyamaz. Ama bir de sonuç var, bir doktorun ölmesi mi daha kötü, sıfır bir insan ölmesi olarak kötü. Şimdi, akıl mantık düşünürsen, Tabii ki doktora kurtulması lazım. Ölmemesi lazım. böyle şeyler salaklar salaklar aslında böyle bir sürü <gülüyor> şimdi olmuş. Onun olmuş. ne salak salaklığın bir şey olmadığını söylemek istiyorum. Akıl lazım. Eğer sen ehli dil değilsen Gönül ehli değilse, uyanık bulun. Gönül talibi ol, gönlüne talip ol. İçin mücadele et, onun için çalış, uğraş. Eğer kalbin uyanık ise, güzelce uyu Artık senin nazarından, ne yedi gök, gök, gök kaybolur, ne de altı çehrin yedi kat ve altı şehrin senin gözün önündedir. Uyu, hissedin kadar uyu ama senin gönlün açık. Gönlün açıkları söylüyor, gözü uyusun diyor. Büyüm değil ama bütün kâinat senin gözlerinin nazar içindedir, bakış içindedir, görürsün. Hz. Peygamber buyurmuştur ki, benim gözüm gözüm uyur lakin kalbim nasıl olur, nasıl uyur? Uyumaz. Bekçi fahiş uyumuş. Fakat padişah uyumadı. dikkat paşa uyumuş. Gönül gözleri açık olduğu halde uyananlara canfeder. Gözleri kapalı ama gönlü açık onlara canfeder. E manevi kimse gönül Uyanıklılığının vasfı ve tarifi böyle binlerce mesleviye sığmaz. Burada bir meslevi kitabı var yani ona, ona anlaşıldığı gibi meslevi tarzında olan beyda'ya sığmaz gibi de anlaşılabilir. İki seyirbaz Hazreti Musa'ya uzanmış ve uyumuş görünce asasını çalmaya teşebbüs ettiler. Sihirbaz kardeşler Asa'yı çalmaya kastetti ve arka tarafına geçip oradan kapmaya niyetlendiler. Azıcık ilerleyince Asa kımıldamaya başlamadı. Hadi Musa görüyor. Asa kendinden, Asa el kendini öyle hareket etti ki, Sihirbazlar oldukları yerde korkudan donup kaldılar. Evet. Ondan sonra Ejderha oldu ve saldırdı. Aslında ejderha yulam oluyor, saldırıyor. Sirbazlar ikisi de yüzleri sararmış olduğu da kaçtılar. Korkudan yüzü koyun yere düştüler ve enişte sendelik yuvarlandılar. Bunun semami bir muze olduğunu anladılar. Çünkü Sihir bazlarının marifeti hududunu görmüşlerdi kendini çok üstün. Ondan sonra İshale uğradılar ve şiddetli bir ısıtmaya tutuldular. Ağacada can çekişmeye ve ölme derecelerine geldiler. Ondan sonra Hazreti Musa'ya özür dilemek için bir adam gönderdiler. İstersen burada, bu taraftan. Az kalmış ama neyse. Gönderdiler. Efendim, eeeş... Aşağı yukarı 70-80-90'uz. 90 isim. Orada var mı yoktu soru sana bir şey? Her şey Türkçe'de anlayış. Evet. Yani, Peygamberlik nuru. Çok büyük çok güç, çok, bir güç, çok bir kuvvet, manevi kuvvet, tankların, tokların hareket edemeyeceği bir, başa çıkamayacağı bir güç, El-Fatiha.